Yeah h Merhaba Kainat. Bugün 14 Mart Pazartesi. Yıl 2011, ay 3, gün 73. Kasım 127. 1432 Hicri Rebiü'lahir 9, 1427 Rumi Mart 1. Mart 1427 Rumi yılbaşı. Tıp Bayramı, Sağlık Haftası, Fırtına. Günün sözü: Sağlıklı olmak hayat kavgasında başarının birinci şartıdır. Ahmet Mitat Efendi. Bugün tıp bayramı ve sağlık haftasının başlangıcıdır. Bugünün çalışkan, fedakar, iyiliksever doktorlarımız ve bütün sağlık personeli için kutlu olmasını dileriz. Günün tarihi. 132 yıl önce bugün 14 Mart 1879'da fizik bilgini Albert Einstein Ulm'de doğmuştu. Einstein'ın ölümü Princeton 18 Nisan 1955'tir. 157 yıl önce bugün 14 Mart 1854'te Nobel Tıp Ödülü Frenge ilacının mucidi Paul Ehrlich doğdu. Yemek listesi gün 73. Sebze çorbası, etli karnabahar, pilav, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple berabersiniz. Günaydın. Günaydın. Joe Morello'ya da bir günaydın diyelim. 1928 doğumlu dünyanın en ünlü, önemli caz müzisyenlerinden biri Joe Morello 82 yaşında hayata veda etti. Sebep bildirilmedi. ...Evinde, Irvington'da, New Jersey'deki evinde öldüğü belirtiliyor. En iyi bilindiği yer... ...John Mariela'nın 12 seneden fazla bir süre... ...Dave Rubeck dörtlüsüyle, kuartetiyle beraber yaptığı çalışmalarla... ...çok iyi bir tanınan birisi davulcu... ...ve biraz önce size dinlettiğimiz Take Five adlı... E, çok iyi bilinen artık standart haline almış parçada da çok değişik bir zaman şeyi kullanıyor. Onun çok değişik bir vuruş zamanlaması var. 5 dörtlük zaman bütünüyle kullandığı belirtiliyor. Evet, 7-4'lük falan da zamanlar kullandığı bazı parçalardan da bahsediliyor. Joe Morello Türkiye'de defalarca gelmiş. Türkiye'de Devru Bekkuatit'in bir parçası olarak da önemli. izler bırakarak gitmişti. Kendisine bir günaydın diyelim. Ve böyle bir açılış yaptık. Çok yoğun bir... Felaketlerle dolu bir hafta sonundan bahsedebiliriz. Biz çıkarken yayından 8, 10'da 8 büyüklüğünde olduğunuz son anda gelen bir haberle 8, 10'da 9 büyüklüğünde olduğu haberi gelmişti. Ölü yaralı hakkında bir bilgi yoktu Japonya'daki, Japonya'nın kuzeyi, kuzeyi ve kuzey kuzeydoğusunu vuran deprem ve arkasından da tsunami. Felaketleri evet. hakkında şimdi bir üçüncü ilave oldu. Nükleer bir patlamalar zinciri de var. Ee, depremin şiddeti de dokuz büyüklüğüne güncellenmiş Japonya'daki kaynaklar tarafından. Ölü ve yaralı sayısı da gelmeye başladı. Ee, yani çok ciddi miktarda kayıp var her şeyden önce. Evet daha yani kayıplar konusunda herhangi bir... Yani Net sayıya ulaşmak için herhalde daha epey erken. erken. Evet. Üstelik de zaten Japonlar'da, Japon yönetimleri diyelim genel olarak bu konuda gayet ketum davranmakla da ün yapmışlar. Çok az açıklama yapıyorlar. Öyle bir kendi içe dönük bir kültürün parçası mıdır yoksa böyle bir yönetmenin daha uygun olacağını mı düşünüyorlar ama... Evet, yani zaten bu e, şu ana kadar e, depremin ve e, ertesinde meydana gelen tsunami'nin e, sonucu olarak ortaya çıkan bir nükleer felaket durumu var. Bununla ilgili de az açıklama var. Evet, onunla ve başka felaketler de var. Benim tahmin ettiğim, sadece tamamen kişisel olarak belki de nükleer felaketten çok daha büyük bir felaket olan çevre felaketi var kimyasalların ortalığı basmasından dolayı bütün toprakları yer altı sularını ve bunun da hem su içilecek suların kullanılacak suların hem de yiyecekler açısından çok büyük bir problem yaratacak problem ötesi bir felaket olacağını da söyleyebiliriz ama dediğimiz gibi de Japon yönetimi çok az bilgi veriyor. Ama bildiğimiz şu ana kadar en azından e, uluslararası haber kaynaklarını takip ederek onların da bildiği kadarıyla aktarabildiğimiz şunlar. E, Fukushima nükleer santralinin bir numaralı reaktör binasında cumartesi günü e, bir patlama meydana gelmişti. Bu soğutmayla ilgili bir patlama olduğu sanılıyor bunun. Çünkü bu reaktörlerin e, herhangi bir elektrik kesintisinde soğutmasının e, kesintisi devam edebilmesi için dizel motorları varmış. Ee, ama işte tsunami sonucunda bu dizel motorlar devreden çıkınca elektrik de tabii kesiliyor ve zaten milyonlarca kişi elektrikli. Aslında şöyle bir şey yapalım, bir genel e, hafta başında e, hafta sonundan da gelen haberlerin kısaca bir özetini yapalım. Onu bugünlerde yapmaya çalışıyoruz. Yani en büyük ve daha çok uzun zaman en büyük haber olmaya manşet haber olmaya devam edecek tabii Japonya'daki çoklu facia diyelim deprem, tsunami ve nükleer ve diğer çevre faciaları e, Orta Doğu'da ve Libya'da da devam ediyor çatışmalar ve e, Libya'daki ayaklanmacılar aleyhine de gelişmeler var Brega kentini geri aldığı belirtiliyor Kadafi güçlerinin Misurata'da çarpışmalar oldu ve morallerinde biraz düşük olduğuna dair haberler geliyor. Genel olarak Orta Doğu'da bütünüyle ve Kuzey Afrika'da pek çok ayaklanma haberi devam etti. Protestolar hafta sonunda da devam ediyor. Cumaları özellikle yoğunlaşıyor. Onlara da bir göz atmamız gerekebilir. Bir son dakika haberi olarak Türkücü ve Showman İbrahim Tatlıses vuruldu Şişli'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış durumda Şişli mi Maslak mı? sanki Maslak kalmış benim aklımda ama yanlışlıkla ee, elimdeki onu... e, ilk haberde her ikisi de var çok Hı. alelace yazılmış herhalde Şişli'de silahlı saldırı diyor sonradan da Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayan diye devam ediyor e, uyutuluyormuş Hayati tehlike atlatmış değil henüz. Maslak acıbadem hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış. Yeni bir patlama haberi de vardı. Onu da söyleyelim. Kronolojik olarak gidersek bir de Japonya'daki nükleer tesislerden birinde santralde yeni bir patlama haberi de vardı. Onun dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi devam ediyor şeyler. Özellikle Wisconsin eyaletinde 100 binden fazla Wisconsin'linin her şeye rağmen yürüyüşlerini ve hak taleplerini devam ettirdi ve devletimizi, eyaletimizi geri alacağız diye yürüyüşler yaptıklarını da biliyoruz ve sadece Wisconsin'de mesele kapanmış olmadığı gibi başka yerlere de akış var ve Cumhuriyetçi Parti'nin intiharından da bahseden önemli gazeteciler de var tabi siyasi intihardan bahsediyor. Bu arada çok önemli bir gelişme de Obama Beyaz Ev sözcüsü, Obama'nın sözcüsü istifa etti. Etmek zorunda kaldı. P.J. Crowley daha doğrusu görevinden atıldı. Çünkü Bradley doğruyu Manning. Mu söyledi. Evet. Musun? Doğruyu söyledi. Çok acayip bir şey oldu. Bradley Manning'in işkence görmüş ol olmakta olduğunu söyledi. Wikileaks'e e, bilgileri ulaştıran Pentagon'da çalışan askerin. Ama şey dedi bu ters terse tepen işte utanç terse tepebilecek utanç verici bir uygulama yine de doğru yerde bulunduğuna inanıyorum dedi. Yani öyle hani doğruyu söylerken de kısmi bir doğru söyledi ama bu yetmemiş. Biraz pişkin yani, bir şekilde söyledi. Amerika dışlarında Wikileaks istifası diye veriliyor gazeteler. Onlardan bahsedeceğiz. Hafta sonunda ayrıca gazetecilerin yürüyüşü vardı. Ve doktorların yürüyüşü vardı. Onlardan da bahsederek toparlamaya çalışacağız size genel durumu. Evet şimdi tekrar dönelim Japonya meselesine. Gerçekten Japonya'da olup bitenlerin... Herhalde e, tasavvuru eğer birisi anlatsa ve filmde görmüş olsaydık biraz abartmış olabileceklerini söylerdik görüntüler olarak da Japonya'da. Dünyanın ekseninin e, 10 santim kadar kaydığına dair de bir takım bilimsel açıklamalar geldi. 2 metreden fazla da bir Japon adalarında karaya bir yaklaşma mı olmuş ne... ...öyle bir şeyden de bahsediliyor... ...yani büyüklüğünü öylesine açıklayabiliriz... ...ve ilk belirlemelerdeki... ...8-10'da 9'luk... ...Richter ölçeğine göre yapılan... ...büyüklük ve de ...şiddet ne dersek diyelim işte ona... ...9'a da yükseltildi... ...ve tarihin gördüğü en büyük... ...beşinci galiba... ...deprem olmaya devam ediyor ve arkasından gelecek. Bütün fabrikalar durmuş durumda. Mesela gemiler karadaydı, karadaydı. Gökdelenlerin arasından geçiyordu. Arabalarla birlikte gemiler geçiyordu. Yani gözlerine uyuşturması gerekiyordu insanlara katan olup biteni. Kavrayabilmesi için, kavrayabilmenin kolay olduğunu zannetmiyorum bu işte bu Boyutu. bu gibi felaketler tabii çok acı sonuçlara yol açıyor bir yandan ama bir yandan da insanoğlunun hani doğa üzerindeki hakimiyetinin öyle bir şeyin olmadığını e, ortaya koyuyor. Hakimiyet iddiasında ne kadar boş ve gülünç olduğunu bir anda ortaya koyabiliyor yani. Evet yani nükleer santral e, yapmak gibi niyetlerinde aslında ne kadar intihar anlamına gelebileceğini bir anlamda ortaya koyuyor. Evet ona tekrar döneriz ama Enerji Bakanı Yıldız ve nükleer santrali yapan yetkililer de buradaymış. Sinop için yapacak olan Japonya yetkilileri de. Ve insan olduğunu ya da insan kızının içinde bulunduğu trajik, trajik ama komik boyutları da olan trajikomik durumu daha iyi anlatan hiçbir şey olamazdı. Dünkü radikal ve taraf gazetelerinde gördüm ben şahsen. Enerji Bakanı Yıldız da açıklama yapıyor. Bu eski bir teknolojiydi diyorlar. General Electric yapmış. Amerikan teknolojisi. Biz size daha iyisini yapacağız diyorlar Japonlar. Bu durumdayken bir yandan ailelerinden haber almaya çalışıyorlar. Japonya'yı kasıp kavuran. Bir yandan da size 9'a da 9 ve üstüne de dayanıklı tesis yapacağız. Merak etmeyin diye konuşuyorlar. Yani insanın ne kadar aşağı noktalara çekilebileceğini bazen bu para hırsı yüzünden kar etmek için ve politikacıların da nasıl bunlara bükülebileceğini, eğilip bükülebileceğini gösteren daha iyi bir örnek görmedim ben şahsen. Yani sayı haddi hesabı olmayan ölü, yaralı ve kayıp var. Hatta mesela Kyodo haber ajansı, resmi haber ajansı Japonya'nın, bir ara 88 bin kişinin kayıp olduğu haberini geçti. Bir daha bu habere de rastlanmıyor. İşte 1500'e çıktı ölü sayısı diye verilen haberler var. Yahu 88 bin resmi kayıptan bahsediliyordu. Zaten gözle görülen başka bir şey istemez canlı yayın gibi seyrettik korku filmi halinde. Yani gemiler binaların üstünden geçiyor. Yüksek 4 katlı, 5 katlı, 10 katlı binaların üstünden gemiler geçmekte olduğunu görüyoruz. 10 metrelik tsunami dalgası. Ve bundan sonra hala ölü sayısında hesap, kitap yapılması. Yani sadece bir kentte, bütün bir kentin 10 bin üzerinde nüfuslu bir kasaba diyelim yok olduğundan bahsediliyor. Yani 10 binleri aşması an meselesi. Fakat bunu alıştıra alıştıra vermek kaygısındalar. Bir yandan da Enerji Bakanı diyor ki bizim bu Sinop'ta yapacağımız planı değiştirmez. Hatta bakın işte burada arkadaşlarımız da en iyi santrali size yapacaklar diyorlar. Aynı şeyi yapacak insanlar hem dokuz büyüklüğündeki bir depreme hazır dünyanın en hazır ülkesi bu depremlere. Japonya şimdiye kadar bilinen. Ve hakikaten de binaların büyük çoğunluğu işte oynak sistemden dolayı i̇şte, filan. Bu büyük boyutta bir deprem olduğu zaman işte 200 bin kişi öleceğini 10 bin kişi ölebiliyor. Hazır olmak bu demek bunu da söyleyelim de. Veya yani oraya gidip nükleer santral yapmak da öyle çok akıl işi bir şey değil çünkü. 55 ee, tane nükleer santrali varmış. Hala ya yani adamlar bir kısmı ailelerini sorarken bir yandan da size yapacağız daha iyisini yapacağız diyorlar. Yani bundan daha tuhaf bir durum, acıklı bir durum düşünemiyorum hakikaten. Bunu gördüğüm zaman her iki gazetede de gördüm. Maalesef yanıma almamışım şimdi iki gazeteydi. Enerji Bakanı etkilemez zaten diyor bu bizim kararımızı filan. Peki e, Enerji Bakanı şeyi biliyor muymuş? Akkuyu'ya e, Mersin'deki santral için, sinobu geçtik hadi. Mersin'deki santral için e, lisans verildiğinde 76 senesinde deprem riski olmayan bölge e, olmasının da lisans verilmesine etkili olduğunu biliyor muymuş acaba? Valla her şeyi biliyorlar fakat söylemiyorlar yani Japonya yetkililerde enerji bakanı da maalesef gerçekleri açıklamıyorlar çünkü o anlaşma yapıp kar elde etmeleri söz konusu ama Japonlar şu anda multiple dedikleri yani çok çoklu nükleer erimeyi durdurmaya çalışıyorlar bir yandan. biraz belki ondan bahsetmek de Dur, son durum nedir ee, bir Özet geçelim. Helcezile'den bakıyorum ben şu anda. E, yeni bir patlama daha olmuş bu arada. E, Fukushima en son e, patlamadan sonra bir yeni patlama daha olmuş. Ve bunun üzerine e, Japonya'nın nükleer güvenlik e, ajansı e, bu hidrojen patlaması sonucunda 3 nolu reaktörde meydana gelen bu hidrojen patlaması sonucunda e, kontrol edilemez bir radyoaktif sızıntı olup olmadığı ...konusunu teyit edemeyeceklerini söylemişler. Evet, bilgi veremiyorlar yani. Şimdi... ...zaten Japonya'nın... ...gerek hükümeti, gerekse nükleer endüstrisi... ...Amerika'dan... ...Amerika'dan, ordudan da yardım alıyor. Yani korkunç bir yarışa girmiş durumdalar. Yani üçlü bir şey var. Amerika'nın desteğiyle, askeri desteğiyle... ...Japon hükümeti ve nükleer endüstrisi... ...çoklu nükleer reaktör nükleer tesis erimelerini önlemeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da bir de başka bir şey var. Başka bir tehlikede bu havuzlarda soğutma havuzları var ya orada yangın çıkması. O en berbat durum oymuş meğerse. Şimdi bu konularda çok uzman olan bir kişiye yer verilmiş. Common Dreams'den okuyoruz. Robert Alvarez var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Bakanlığı'nın siyaset danışmanlığını uzun süre yapmış. 93-99 yılları arasında 6 yıldan fazla bir süre. Aynı zamanda ulusal güvenlikten de sorumlu biri ve bu konuların üzerinde uzmanlaşmış. Başta Enerji Bakanlığı'nın Amerika'nın baş politik danışmanlarından biriymiş uzmanlık. Şimdi diyor ki yani pazar günü öğleden sonra itibariyle 170 binden fazla insan zaten reaktörlerin bulunduğu yerlerden tahliye edilmek zorunda kalmıştı diyor. 170 bin insandan bahsediyoruz. Radyoaktif çünkü sızıntılar artınca ve mesela şeyler askeri acil yardım çağrıları da Çağrılarına koşanların sayısı da 50.000'den 100.000'e çıkartılmış Ve şu anda Fukushima nükleer reaktöründe birinci birimde Kısmi bir erime olduğundan bahsediliyor Japon gazetelerinden ya da televizyonlarından da ikincisinin de üçüncü ünitede bir erime olması ihtimalinden bahsettiklerini söylüyor ve yakınlarda olan yaşayan insanlar canlarını kurtarmış bile olsalar şimdiye kadar hiç bilinmeyen seviyelerde radyasyona da maruz kalmış olanlar. Yani Japonya Başbakanı Naoto Kan şey dedi İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir boyutta bir felaketle karşı karşıyayız dedi ama belki... ...abartılmış da... ...azaltılmış da olabilir... ...ondan daha da kötüsü olabilir... Yani ...ben bir geleneksel... ...karamsar görüşle... ...başlayayım da söylemeye... ...çünkü bu... ...yalnız meselenin nükleerle de... ...kısıtlı kalmayacağına dair... ...ciddi şeyler var... ...yani Oğuz Gündoğdu'yla... ...yapılmış bir... ...küçük... ...ilk görüş alma vaziyeti vardı... Profesör Gündoğdu'yla ve şöyle boyutunu veriyor İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümünde öğretim üyesi doçen. E, hidrostatik denge bozuldu dünyada diyor. Yani 4-5 Marmara denizi, denizi büyüklüğündeki suyun bir anda hareket ettiğini düşünün diyor. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Ben düşünemiyorum şahsen yani. İşte ben bilim kurgu filmlerini falan izlediğimden dolayı herhalde gözümün önüne bir şeyler geliyor. Yani bir bin ila altı bin kilometre arasında bir kıtasal kaymadan bahsediyoruz diyor. Yani boyut bu merkezde öyle doğaya hakim olmak, insanoğluna boyun eğdirmek falan hikayelerini bir kenara koymakta. Ben tekrar Enerji Bakanı'nın açıklamalarına dönmek istiyorum ama buradan akkuya yapılacak e, yapılması daha doğrusu planlanan nükleer santral meselesi e, yapılan anlaşmaya göre 20 milyar dolarlık bir maliyeti var değil mi? 4 reaktörlü bu nükleer santralin. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve ne kadardı? E, 12 12,5 sent şeyi vardı. E, alım ücreti olacaktı buradan enerjinin e, kilovatını yanlış bilmiyorsam yine. Ee, peki bunu şimdi hani şey demiş ya, dokuz ölçeğinde depreme dayanıklı yaparız, yapılır falan filan. Bakanın yanında böyle konuşmalar oluyor ee, işte. Peki o zaman maliyet neye çıkacak ve e, güneş enerjisiyle veya rüzgar enerjisiyle karşılaştırıldığında ne oluyor? Ya. Aradaki fark. Şimdi bütün bunlar yani gerek Japonların, gerekse e, bakanın kendisi, şahsın hakkında da üzgünüm. Yani çok... Mesela bakan şey diyor Japonya'daki nükleer sızıntı Türkiye'yi etkilemez merak etmeyin diyor sanki bunu soran ve merak eden bir kimse varmış gibi yani dünyanın evet. öbür ucundaki bir nükleer patlamanın sızıntısının nasıl etkileyeceğini düşünüyor ama şeyden hiç bahsetmiyorlar yani sadece 180 bin kişi zaten tahliye edilmişti son gelen haberlerde ve bunun çok da yani 160 kişinin direkt radyasyona tabi tutulmuş olduğu ve bunun sonuçlarının hiç bilinmiyor. Maruz kalmış oldukları. Ve pek çok işçiyi de tahliye ettiler. Fakat e, bunun gelişmesi üzerine mesela Robert Alvarez diyor ki. Şimdi bu, Fukushima'daki bu kaynama kaynayan sularla reakt çalışan e, reaktör de 40 yaşındaymış. Ve General Electric'in yaptığı. Bu tükenmiş çubuklar birkaç kat yukarıda duruyormuş reaktörün tepesinde. Hidrojen patlaması, hidrojenle patlama oldu. Bir şeyi uçurmuş olabilir diyor, tavanı uçurmuş olabilir diyor. Şeyin tavanını ama, havuzun zaten ve, deniz suyu pompalamıyorlar mıydı evet, havuz falan bir şey kalmadı benim bildiğim kadarıyla öyle. bir kısmı duruyormuş ama zaten şimdi şöyle diyor çok iyi bilen biri herhalde eğer su sirkülasyonuna ihtiyaç var diyor bu havuzda ki bu şeyden yanmadan meydana gelen ısıyı gidermek için bu olmazsa su buharlaşır ve buharlaşıp gidebilir diyor tabi radyoaktif bir buhar olarak evet. diyor ama eğer havuzun duvarları ya da destek istinat duvarları da bir zarar gelirse o zaman sızma kaygı yaratır diyor ve böyle bir iki metre bir buçuk iki metreye düşerse suyun seviyesi diyor bu nükleer çubukların olduğu yerde o zaman dozlar hayatı, reaktör binasının yanında çok hayati tehlike yaratabilir diyor ve ciddi sızma da olursa birkaç saat sonra zirkonyum mantosu e, uranyumun etrafındaki yanabilir ve ondan sonra artık hiçbir şey söylenemez diyor. Yani herhangi bir tahminde bulunmak imkansız. Kaldı ki bir numaralı reaktörde bu çubukların e, kısmen suyun dışında kaldığı en azından bir süre için biliniyor. Yani öyle bir etkileşime de girmiş. Evet ee, yani sezyum 137'den bahsediliyor mesela. En tehlikeli şeylerden biri. Bu havuzlardaki 20 milyonla 50 milyon küri arasında birim nükleer birim ihtiva ediyormuş ve çok tehlikeli bir radyoaktif izotoptan bahsediyoruz. Yarı ömrü de 30 yılmış. Sezyum 137 çok yüksek nüfuz eden bir penetrasyonu olan bir radyasyon yapıyor ve yiyecek zincirine de karışıyor diyor. Yani potasyum gibi karışıyormuş. Yani Çernobil'e göre de çok daha fazla olabilir. İşte Sorun da zaten şu yani kapatıp gidemiyorlar reaktörü. Nükleer reaktör öyle bir şey değil. Bir 10-15 senelik bir soğutma sürecine ihtiyaç var. Bildiğim kadarıyla. Tabii benim çok yüzeysel bilgim var burada ama ee, ve eğer bütün bu havuz ve diğer sistemler hasar gördüyse bu soğutma süreci 10-15 sene nasıl işleyecek? Tabii o da tartışmalı. Soğutma sürecinin filan işleyeceği yok. Yani ben bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Nükleerin neyse ara verip devamını getirmeliyiz. Yani bu insanlık tarihinin görmüş göreceği en büyük felaketle karşı e, karşıya olabiliriz. Çünkü bugüne kadar yapılan sınırsız sayıda e, kimyasal tesisi filan hepsinin bütün Japonya'nın topraklarının ne bileyim üçte birine yarısına filan sızması durumu var. Ondan sonra insanlar nasıl yiyip içecekler? Ama bu meseleyi biraz daha konuşmalıyız açık kaste Rondo Alatörk Mavi Rondo Türk usulü Mavi Rondo Bu da gene Dev Rubek dörtlüsü tarafından çalınıyordu Biz de sizinle paylaştığımız parçalardan biri O da Joe Morello Davulcu Joe Morello'nun 82 yaşında Dün ölüm haberini aldık Onun için çaldığımız ikinci parçaydı Bu da aynı zamanda gene farklı zaman vurma teknikleriyle kullanılan çalış, çalışının ustalığına örnek olarak gösterilen parçalardan bir diğeriydi. Evet devam ediyoruz Açık Radyo'da AçıkRadyo.com ve Açık Radyo Açık Gazetesi'ne devam ediyoruz. Naut, tekrar devam edebiliriz şeyden. Naoto kanın kendi sesine de kulak verebiliriz. işte. Japonya Başbakanı ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası en zor durumla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Simültane çeviri yapılmış olarak var. Onu ona kulak verelim üzerinden devam ederiz. Bu, bu deprem, bu deprem, bu deprem, bu deprem, bu deprem, bu bu deprem, bu deprem, bu bu deprem, bu de Stations. Perhaps perhaps perhaps perhaps Story, story. Evet, Nato Kan, Japonya Başbakanı, ülkenin ikinci dünya savaşı sonrasındaki en zor durumla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Fakat bunun da ötesine geçmesi çok o, muhtemel aslında. Yani bu bütün insanlığı ilgilendirecek ciddi ne sonuçlar çıkacağını hep beraber göreceğiz. Tabi Hürriyet Gazetesi filan mesela e, şeyden bahsediyor... E, yani Japonlar örnek bir metanet sergiliyor çocukluklarından beri deprem eğitimi alan Japon halkı diyor. Açlık ve soğuğa rağmen ki sıfır dereceymiş birçok yerde de evet. Ne kavga ne de yağma yaşanıyor diyor. Yalnız bu bilgi de doğru değil. Daha doğrusu bu yorum doğru değil. Zaten hiçbir böylesine büyük felaketlerde... İnsanlarda yardımlaşma ve birbirine koruma, kollama, eğilime tamamen ağır basıyor. Bu aldıkları eğitimden değil, insanların içinde olan özden kaynaklanan bir şey. Ama bunun Hürriyet Gazetesi'ni bu haberi yazan tabii başka yerden bakıyormuş olabilir. O Japonlar yapmış şeyinden bakılıyor. Evet, bakılıyor. Bakış açısı o yani. Halbuki Katrina'da da böyle, İkinci Dünya Savaşında biraz önce sözü geçen İkinci Dünya Savaşında da Almanlar Müttefikler tarafından vurulurken Alman halkı da şaşılacak bir metanetle birbirine yardıma koşmuş durumda bombalar, yangın bombaların altında bütün şehirleri yerle bir olurken buna da bu arada konuyla ilgili bir mesela. Enerji Bakanının açıklamasına dönebiliriz. Bence önemli olduğunu düşünüyorum. Şu bakımdan hemen ertesinde işte biz bunu inceleyeceğiz. Bizim için önemli dersler içeriyor. Gibi bir açıklama yaptı. Ee, işte ama soğutma problemi giderildi dedi. Daha sonra iki patlama daha oldu. Evet. Yani tamamen aslında yani iflas etmiş durumda. Ama Japonya'dakilerde ama bu, bu korkunç bir şey. Yani evet, hani politikacıların nükleer tipik... santral yapmaya çalışıyorlar ve işte bu yani hani. Ama bitti soğutma problemi falan. Zaten bizde tsunami olmaz diyor mesela ki böyle bir şey de söz konusu bile değil. Tsunami olmayacağı meselesi. Ayrıca da tsunamiye dayanıklı herhalde Japonlar da bunun hesabını yapmışlardı. Tsunami kelimesinin Japonca olduğunu, Japonların ürettiği dilinden çıkan bir kelime olduğunu hatırlarsak sökmedi, sökemez de zaten. Yani işte biraz önce o Gündoğdu'nun söylediklerini söyledik. Miyagi sahillerinde yaklaşık 2000 kişinin cesedi bulunuyor. Böyle toplu, akıl almaz şeyler çıkacak ve daha sonra da açlık, kıtlık ve susuzluk meseleleriyle şey yapacağız. Yani o simsiyah bir su geçti ya böyle yanan reaktörler, yanan evler yüzerek gidiyordu bir yandan. Ve korkunç bir su, arabaları, uçakları, evleri filan böyle... Mikado'nun çöpleri gibi dağıttı attı ya da işte oyuncaklar gibi ve sonuçta şimdi onların yeraltı sularına sızması halinde bütün o çeltik darlalarını kapsaması halinde nasıl yardım edilecek Japonlara Japonya'da yaşayan insanlara ayrı bir şey. Yani nükleer korku bir yandan yani Türkiye'nin şey yapmasına Hakkuyu'da da Sinop'ta'da nükleer santral yapmasına imkan ve ihtimal kalmamış olduğunu düşünüyoruz ama ısrar ediyor bakan tabii. Yani zaten Japonlar da nükleer enerjinin kazalarla dolu tarihini kapatmak için neler yapmadılar şimdiye kadar neler. Hepsini azımsadılar azalttılar böyle tipik bir şey bu ama olamıyor. Yani daha fazla hiçbir yerde artık bir de şey demiş yeni açıklaması var Enerji Bakanı'nın. Üçüncü kuşak olacak bizimki merak etmeyin demiş. Asıl sorun zaten e, henüz dördüncü kuşak olmadığı sürece ki o da onun yapılabileceği de belli değil. O teknolojinin olduğu. Ki onun maliyeti zaten güneş ve rüzgar enerjisinin kat ve kat üstünde. Ama işte birlerine para kazandırmak için ideal bir yöntem böyle. Evet yani bakan bugün radikalde işte üçüncü nesil santral gelecek deme... E, ne, kullanacak sıfat bulamıyorum yani. Şeyini göstermiş. Pervasızlığına diyeyim. Şey daha iyi gitmişti. Evet. Şeyini göstermiş. Geçelim bunu. Evet. Arkasından da e, Libya'ya da geçmeden önce be, hafta sonu yürüyüşlerden de bahsedelim gazetecilerin. Evet. E, öncelikle e, son Ergenekon dalgası kapsamında tutuklandı söylenen Ahmet Şik ve Nedim Şener'in tutuklanmalarındaki bazı usulsüzlüklere yönelik olarak binlerce gazeteci yürüdü Taksim'de. Gazetecilere Özgürlük platformunun düzenlediği yürüyüşte basın özgürlüğünün çiğnenmesi protesto edildi ve Türkiye ceza yasasındaki Türk ceza yasasındaki basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan düzenlemelerde değişiklik istendi. Ee, tabii ki şey, Nedim Şener ve Ahmet Şik'in tutuklukları ve e, bu sürede süreç içinde meydana gelen usulsüzlükler son derece önemli. Ama tabii bu yürüyüşte de dile getirilen bir şey. E, gazeteci Özgürlük Platformu'nun dönem başkanı Ercan İpekçi'nin bir basın açıklaması oldu. Ve İpekçi şöyle dedi, cezaevlerinde 68 gazeteci şu anda tutuklu durumda, tutuksuz yargılanan 45 gazeteci var. Gazeteci ve basın kuruluşları hakkında açılmış 2000'den fazla dava, 4000'den fazla soruşturma devam ediyor diye söylemiş. Bu durum bu ülkeyi yönetenlerin eseridir. Bildiğiniz gibi, bildiğinizi değil bu tabloyu iyi okuyun, bu bir utanç tablosudur demiş İpekçi. Bir yanetten aktardık bunu da. Bu arada ben sabah merak ettim, girdim baktım. Bir tane gazetecileri korumaya yönelik bir komite var. İşte dünya çapında. Bu basın özgürlüğü konularında araştırma yapan bir e, uluslararası kuruluş bu. En son 2010 e, Aralık ayında bir e, rapor yayınlamış bir komite. Ve e, ülke ülke tutuklu bulunan gazeteci sayılarını yazmış. E, 2010 Aralık ayında dünya çapında 145 gazeteci tutukluymuş. Tüm dünyada. Allah Allah. Evet, Çin'de 34, İran'da 34 şeklinde gözüküyor. Türkiye o zaman açık ara iki katla bu... Bu aynı kriterlerin geçerli olduğu bir şey mi? Çünkü aklı, Vallahi ben insanın aklı almış. Yani tutuklu olmayı kriter olarak evet. düşündüm. Hani Bilmiyorum başka bir şey var mıdır? Gazete, Tutuklu gazeteci. Dünya rekoru Türkiye'de o zaman. O, o zaman yani. öyle gözüküyor. En azından evet. bu sitenin rakamlarına göre, bu kurumun rakamlarına göre. Bakalım. Bu konuda da bir karşılaştırma, daha kapsamlı bir karşılaştırma aslında yapılması gerekebilir belki. Evet. İstanbul'da beş bin gazeteci meslektaşların tutuklanmasına karşı ikinci kez sokağa indi diyor gazetelerde. Cumhuriyet Gazetesi on bin olarak veriyor galiba. Yok binlerce kişi demiş. Şey de öyle 5000 bin gazeteci diyor Radikal Gazetesi de. Kamuoyu vicdanı da bu işi kabul etmedi. Bu eylem giderek Cumartesi annelerinden mülhem Cumartesi gazetecilerine dönüşecek diye yazmış. Sırrı süre, Süreyya de. Cumartesi anneleri de zaten bu Cumartesi yaptıkları eylemde e, Ahmet Şık için oturdular. E, bugüne kadar sanıyorum 308. eylemleri oldu Cumartesi annelerinin. E, Ahmet Şık'ın kardeşi Bilal Şık da katılmış bu eyleme. Ve 8 Uçak 1996 tarihinde e, polisin döverek öldürdüğü Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin annesi Fatime Göktepe'de Ahmet benim ikinci oğlum, onu da Metin gibi kaybetmek istemiyorum. Açıklamasında bulunmuş. Evet. Yani Taksim'de 92 meslek örgütünden oluşan gazetecilere özgürlük platformunun organize ettiği bir yürüyüştü bu. Dokunan yansa da, dokunacağız şeklinde de sloganlar atıldığı belirtiliyor burada bir başka yürüyüşten de bahsetmek mümkün o da doktorların yürüyüşünden evet 13 Mart'ta dün pazar günü Ankara'da bu sefer <gülüyor> özür diliyorum e, sağlık çalışanları bir yürüyüş yaptı. E, Sağlıkta özelleştirmeye karşı e, 16 sağlık örgütünün organizasyonu ile düzenlenen çok ses, tek yürek yürüyüşü yapıldı. Ve e, bu yürüyüşe de işte on binlerce, yirmi bin civarında olduğu söyleniyor. E, kişi katıldı. Ankara Sıhya Meydanı'na meydana geldi. E, işte, ve grev istedi sağlık çalışanları. Greve çağırdı. Türk Taripler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Eriş Bileloğlu Cahit Tarancı'dan alıntı yapmış. Memleket isterim şiiriyle başlamış. Evet biz sağlıkçıyız ama sağlığımız iyi değil diye konuşmuş. Ve sağlık alanının sorunlarını sıklıkla çalışan olarak ama hasta ya da hasta yakını olarak da yaşadıklarını söylemiş. Sağlıkta dönüşüm programını halkın yaşadığı daha kötüsü yaşayacakları sorunları bildiklerini belirten yolu vatandaşlara hitapen bize güvenin, isteklerimiz ortak, aynı yerdeyiz, birbirimize ihtiyacımız var. Herkese sağlık, herkese sağlık, güvenli gelecek istiyoruz şeklinde devam ettirmiş. Ve e, AKP'nin Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkçıların bu haykırışını dikkate almamaya devam edeceğini, bu haykırışları anlamayacağını belirtmiş. Ama moral bozmak yok demiş. İsteklerinin son derece net olduğunu belirtmiş. Orada sadece AKP'nin Sağlık Bakanlığı değil ben baktığım kadarıyla gazetelerde de son derece sınırlı olarak Şimdi işlenmişti Şimdi ona bakıyordum haber. ben de. Yani belli başlı gazeteleri bir yerden geçirdim. Gazetecilerin yürüyüşü daha geniş çaplı yer almış işte Cumhuriyet Gazetesi'nde birinci sayfanın ortasından veriliyor. Taraf Gazetesi'nde de var. Fakat şeyde göremiyorum bunu. Bu her iki gazetede de yani diğerlerinin herhangi birinde de e, pek yok bir tek e, günlük gazetesinde var galiba bir günde var işte günlükte var sanıyorum Cumhuriyet gazetesinin e, ön sayfasında da ufak ha. bir haber olarak var bir günde sağlığa zararlı AKP için reçete yazdılar grev diyor ve e, bir de günlükte var evet Esas olarak. Bir de Cumhuriyet'te sanıyorum yine. Evet. Bu da bu şekilde yani 20 bin kişi Ankara'da sağlık çalışanının yürüyüp grev çağrısı yapıyorsa bence bu da önemli bir haberdir. Ee, tabi hani Japonya'daki e, felaket son derece önemli ama en azından. Evet yani günün daha fazla gazeteye yansıması gerekir diye düşünüyorum tabi. Hani benim düşüncelerim çok özel bir anlamı yok tabi da belirteyim hadi. <gülüyor> Ama burada bu bir haber ve yorum programı. <gülüyor> i̇şte öyle bir yorum yapıyorum <gülüyor> diyeyim. Evet, bir saat içinde kısa kalan zamanımızda bir de çok önemli olan Orta Doğu, Libya ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerde kısaca gözden, kısaca bir bakış atalım, atmaya çalışalım. Evet bu aslında 9.40'dan sonraya da bir kısmı kalabilir, kalabilir ama e, Libya'da çok önemli gelişmeler var. Şöyle önemli e, Arap Ligi örneğin e, Libya üzerinde bir uçuşa kapalı alan ilan edilmesini istemişti. Daha önce NATO veya Birleşmiş Milletler kapsamında bölgeden böyle bir istek gelmesi şartlardan biri olarak belirlenmişti. Bu bakımdan önemli olarak değerlendirildi ama e, maalesef Buna gerek kalmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Kaddafi e, güçleri çok daha e, ağır silahlara sahip, çok daha e, tu, yani asker, paralı asker e, vesaire gibi organize e, güçlere sahip ve ilerliyor isyancıların üzerine doğru. En son Brega şehrini ele geçirmişler. E, son derece kanlı bir e, çatışmaya doğru gidiyor. Yüzleşmeye doğru gidiyor orada da. Evet, bazı moral bozuklukları, e, bozukluğu olma haberleri de e, geliyor. Buna rağmen de mesela Misrata'da Kadafi güçlerinin birbiriyle e, çatıştığına dair bir haber de e, geldi Reuters kaynaklı. E, gör yani Gaddafi'nin kente gönderdiği güçlerin Mesulata'yı saldırmayı reddetmesi üzerine dün çıktı diye söylenmiş görgü tanıklarından Cerbe'den. Anadolu Ajansı kaynaklı da bir haber bu Reuters'dan alarak. Evet. Libya'nın üçüncü büyük kenti ülkenin batısında muhaliflerin denetiminde kalan tek kent aslında. Zaten başka da bir kenti yoktu ülkenin batısında muhaliflerin karşılıklarının isyancılarının elinde. Zaviye kasabası vardı. Ee, ve e, Evet Zaviye'yi Kontrolünü hafta Ruslanuf içinde kaybetmişlerdi vardı. O batıda mı ortada onlar aslında. Evet aslında daha ortada Misurata daha batıda ee, Ama e, Bir hükümet yetkilisi de Trablus'taki bir hükümet yetkilisi Bunlar dedikodu demiş Doğru değildir demiş Ama Arap Birliği ilk defa olarak e, uçuşa, e, Birleşmiş Milletler'den Karar alın, Alınarak bölgesel desteğinde sağlandığını söyleyelim. Tabi şimdi e, hani bunu da yorumlarken çok fazla sinik bir bakış açısı sergilemek istemiyorum ama hani aramızdaki en çürük elma o. Şimdi ona destek vererek kendi meşruiyetimizi iyice sorgulanırken şeye atmayalım meşruiyetimizi iyice ateşe atmayalım şeklinde bir kaygıda olmuş olabilir. Evet yani demokrasi Orta Doğu'nun Büyük kısmında orta demokrasi mücadelesi, demokrasi, haysiyet ve adalet mücadelesi kuvvetli bir şekilde gelişiyor. Ama bazı gerilemelerin de göze çarptığını da söylemeliyiz. Yani Yemen'de şiddetli çatışmalar oldu görebildiğim kadarıyla. Polisin ateş açması gibi korkunç. Şu manzaralar Bahreyn'de miydi yoksa? Bahreyn'de. Her ikisinde de doğru. Yani yukarıdakilerin hepsi olacaktı cevap. Hem Yemen'de hem Bahreyn'de polis göstericileri ateş açtı. İşte plastik mermi falan deniliyor ama hani sapır sapır insanlar da ölüyor. Evet Orada ve kişinin çok yaralandığı. Çok yakından mesela evet. ateş edilen, ayağa kalktı halde bir kez daha ateş edilerek yere çarpılan herhalde de ölmüş olduğu düşünülen görüntüler vardı. Yani ben dün... Gördüm böyle hani çok yakın mesafeden e, göz yaşartıcı bomba direkt mermi gibi gözcelerin üstüne evet. atılıyordu falan. Peki burada bu noktada e, bırakalım birinci saati hani e, bilgeden sonra 9.30. buçuk on arasında da kalalım. Dokuz çünkü 9.30'da buçukta .30, dokuz buçukta da şeyimiz var. Yeni ufuklar programımız var son 20 dakikada da arada kalmış olanları tekrar ilave etmeye çalışacağız. Açık gaste. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Evet, bu, bu hafta farklı hafta olduk çok yoğun bir şeydi hem Japonya'daki deprem hem de işte Türkiye'deki bu gazetecilerin durumuyla ilgili epey bir yoğun bir hafta geçirdikten sonra şimdi bugün başka türden bir yaklaşımla seçim seçimlere doğru seçim satım aylığıne girmek girmiş olan Türkiye'nin hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği bazı öneri ve şeyler var. Evet. Teklifler var değil mi? Şimdi aslında e, siyasal e, girişimler o kadar çok öne çıktı ki biz de programlarımızda ekonomi politik olmasına karşın e, ekonomiyle ilgili hususları e, ikinci plana atmış gibi durumda olduk. Gerçi sevgili Hasan Ersel her zaman olduğu gibi tükizliğiyle e, başlıklara bakıyorum e, konuları gündeme getiriyor. E, bu e, biraz, ön, biraz sonra bahsedeceğim konu işte, e, bir, yaklaşık bir senedir Ankara'da e, akademik iktisatçılar ve siyasi partiler arasındaki e, ilişkilerde ortaya çıkan bir durum. Bu e, iktidar partisi için de geçerli, ana muhalefet partisi için de geçerli. E, malum işte yoksulluk ve yoksullukla mücadele ilişkin Türkiye'de hali hazırda, yıllardan beri var olan e, hükümetlerin iktidarlarının kullandığı bazı enstrümanlar var. E, bu enstrümanların e, etkinliği ve da, kullanımına ilişkin seçimler e, zamanında ve seçim dışı e, dönemlerde de e, polemik konusu olan hususlardır. Bu çerçeve içerisinde yaklaşık 1-1,5 bir, bir sene önce başbakanlık bünyesinde başlatılan bir proje vardı. Türkiye'nin yoksulluk ve yoksullukla mücadele ile ilişkin etkin bir tanım ve çalışma yapılıyor mu? Ve bu çerçeve içerisinde mevcut program nasıl gözden geçirilebilir? Bu kapsamda da akademisyenler çalıştılar. Yani izleyicilerimiz e, bilmiyorlardır, biz de akademik bir dergi yönetiyoruz uzun yıllardır, yaklaşık 25 yıldır. Tabii buralardan çıkan makaleler de geliyor, bize de hakemlik süreçlerine giriyor. Benzer bir çalışma yine bizim çevremizden, dergimizin e, akademik bilimsel kurullarında yer alan, hakemlik yapan, yazı gönderen e, çevrelerde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, bir model hazırlama çabaları oldu. Ee, ve bu Cumhuriyet e, Halk Partisi'nde de aile sigortası şeklinde vücut buldu ve kamuoyuna e, takdim edildi. Öbürü, öbürü e, bildiğim kadarıyla Başbakanlık bünyesinde değerlendirildi ama ondan da bir iki akademikin makale e, çıktığını biliyorum. Bir tanesi de bizde yayınlandı zaten. E, dolayısıyla yani bu yoksulluk yoksullukla mücadele ki radyonun e, yani enfes bir program e, Ben de çok yararlandığım e, Çağlar Keyder ve Ayşe Burak Programlarında da buna ilişkin en, en e, çağdaş diyeyim, e, değinmeler radyoda da gerçekleşti. İsterseniz bugün bu iki yani e, Aks'tan ana muhalefet partisi ve iktidar partisi e, ki seçimlere yaklaşırsa bu yaklaşırken bu konular son derece önemli. Özellikle de açıkçası ana muhalefet partisi e, yani Cumhuriyet Halk Partisi kendini solda tarif eden ee, sosyal demokrat tarif eden bir parti ama yani e, bana göre pek çok yorumcuya göre de e, uzun yıllardır Türkiye'de e, merkez solda yer alan partiler sosyal devlet olgusuyla dan uzaklaşmış partilerdi bu anlamda CHP'deki olan bu aile sigortası kavramı e, e, birazdan ortaya koyacağımız e, eleştirilere karşın e, bence doğru bir e, adım oldu. Yani e, gerçekleşir gerçekleşmez uygulanması seçime doğru giden bir e, açıdımdır e, bir kenara koyalım. Bir siyasi partinin e, toplumun önüne e, bu da bir sosyal demokrat olduğunu tarif eden bir parti ki bu parti e, Türkiye sorunlarına ilişkin e, tüm kartları e, kaybetmişti bir parti. Yani işte Kürt sorununda yok bir parti. Kıbrıs'ta çözümde yok bir partiydi. Yani bu 8 yıllık AK Parti iktidarına baktığımızda Avrupa Birliği, Kıbrıs, ekonomik politikalar, Türkiye'nin anayasa değişikliği, demokratikleşme gibi yani aksine sivilleşmeye dönük adımların karşısında duran bu anlamda görüntü veren Ergenekon'un Avukatlığını yapan, yani Türkiye meselelerinde e, maalesef e, e, kartları elinde bulundurmaktan e, çok kartları kaybeden bir parti, e, ana muhalefet partisi. Ha, i̇ktidar partisi de elinde bulunduğu kartları iyi kullanıyor mu? O da e, kartları zam, e, zaman zaman yırttığında da görüyoruz ya da elindeki kartları yere düşürdüğünü görüyoruz. Ama gerçekten e, Türkiye sorunlarına çözüm üretmede kartları iktidar partisi 8 yıldır ana muhalefet de diğer muhalefet partilerinden elinde bulundurdu. Ve e, genelde adımlar ve açılımlar e, iktidar partisi perspektifinden geldi. Bu bağlamda baktığımızda e, da e, e, uzun yıllardır, e, yani bu da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde epeydir konuşulan bir konuydu. Yani e, genel başkan değişiminden önce de var olan bir konuydu. E, nedeni de açıkçası yani uzun yıllar boyunca Türkiye'de, ...yoksul ve orta kesimde olan münasebet ve e, de ilişkiyi yitirmiş bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Daha doğrusu 1980'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'de merkez sağ ve merkez sol partiler... ...sosyal devlet olgusuyla e, dan gittikçe e, tanıştıklarını kaybeder, uzaklaşan bir pozisyondaydılar... Bu dönemde Türkiye'de de liberal iktisat politikalarının egemen olduğu medyasından, akademiyasına, iktidar çevrenlerine güçlü bir liberal hipoteğin altında iktisat politikaları dizayn edildi. Ve en tabi, en temel şeylerden bir tanesi de biz bunu da inşallah gündeme getireceğiz 2001 krizinin. 2000 2001in 10. yılı münasebetiyle de bir program yapalım diyorduk. E, 2001 krizi e, Türkiye'deki tüm, yani e, yani Japonya'daki deprem gibi bir e, iktisadi depremdi. E, tarihinin en büyük e, krizini yaşadı Türkiye. E, ve bu şiddetli krizini, 2001 krizinin bir yüksek maliyeti ortaya çıktı. E, bu yüksek maliyeti maalesef e, o zamanki iktisat politikası uygulayıcıları ve siyasi iktidarlar e, garibanlara yüklediler. Hani, dar gedirli, orta gelirli kesimlere krizin maliyeti yüklendi Zaten bu krizin maliyetinin e, garibanlara yükletilmesi de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidara getirdi. Temel e, unsurlardan bir tanesi odur. Adalet ve Kalkınma Partisi işte milli görüşü kenara bıraktı AB'yi hedef aldı değişim ve işte yeni muhafazakarlık e, tanımlamaları altında bir takım değişimlerle e, nin yanı sıra en temel unsur 2001 depreminin garibanlara Türkiye'nin orta sınıf orta sınıf altına e, yükletilmesidir ki hala ödemeye devam etmektedirler. Ee, ve o kesimde e, garibanlar da AKP'yi oy verdi, iktidara getirmiştir. %35'in arkasında 2001 krizinin e, maliyetinin, yüksek maliyetinin e, geniş toplumsal kesimler içerisinde e, orta ve alt gelir grupları e, ve o bir boğulda e, yükletilmesidir, ödetilmesidir. Yüksek gelir grupları ki krizi üreten kesimdir. Bu maliyeti Üstlenmemişlerdir. Zaten e, yani buradan da bir politik sonuç çıkmıştır. 2001 krizinin e, anlışandığı kendi krizi bir maliyet ödetilmesidir. E, bu ödetilen maliyet de AKP'nin iktidara gelmesine sebebiyet vermiştir. Şimdi e, bu çerçeveden baktığımızda Cumhurbaşkanı adımı e, gecikmiş ama önemli e, içinde tartışma unsurlarını barındıran e, önemli bir e, Şeydir, projedir Ama bunun yanı sıra iktidar partisi de e, kendi e, uyguladığı bu sosyal e, yardım e, politikalarını gözden geçiriyor. Yani herkes bir seçime hazırlık yapıyor sonuç itibariyle erkenden. Çünkü sonuçta bu çok önemli e, kitlelere e, ulaşmada e, bu e, yoksullukla mücadele ve sosyal yardım paketleri iktidarlar açısından oya tahvil edilmesi açısından da önemli bir unsur. Adalet ve Kalkınma Partisi aslında bu anlamda kabaca yani bu işi çok estetik doğru, kitaba uygun bir pozisyonda değil ama belediyeler üzerinden artı biraz sonra bahsedeceğim mekanizma üzerinden artı genel olarak işte kitapların orta öğrenimdeki kitapların Bedava verilmesi, sağlık sistemindeki iyileştirmeler, ilaçların ucuzlatılması, e, üniversite, sosyal güvenlik sistemlerinin birleştirilip bütün sosyal güvenlik kurumlarını dahil olan kesimlerin her yerden yararlanmasının sağlanması gibi e, buna başka şeyler de eklenebilir. E, önemli adımlar da atmıştır. Dilerseniz e, Türkiye'de bu mekanizma e, devlet sistemi içerisinde nasıl işliyor ona bir bakalım. Evet e, tabi yani işleyebiliyor mu bir kere? Şimdi şöyle bir şey var 1986 yılında e, Türkiye'de e, bir sosyal e, yani halk dilinde Fakfuk Fon falan oldu. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu diye bir fon kuruldu. Buna e, başbakanlığa bağlı idare edilen bir fondu halen. E, bu, buna da bir genel müdürlük oluşturuldu. Bu da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü. E, temelde e, bu genel müdürlük özellikle periyodik ödeme dediğimiz e, ödemeleri e, rahatsız eden bir oluşum. Türkiye'de e, genel olarak 4 milyar dolar civarında e, çeşitli kuruluşlar aracılığıyla işte e, ...Talışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı... ...Sağlık Bakanlığı... ...Çocuk Esirgeme Özürler... ...Dersi Kızılay Belediyeler vesaire 4 milyar dolar civarında... ...bir şey var... ...aktarım var... ...bunun 1 milyar doları... ...biraz önce söz ettiğim... ...Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Genel Müdürlüğü... ...transferleriyle oluyor... Evet. ...doza önemli bir... ...kalem... ...şimdi bu... Çatı kuruluş devlet içerisinde bu. Ama bu da nasıl çalışıyor? Türkiye'de ilçe ve il merkezleri toplamı galiba bine yakın, bir, 900 küsur. Buralarda bulunan vakıflar var. Bu vakıfların bile bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla otomatik olarak başkanları, kaymakam ve valiler. Ve burada bir mekanizma çalışmaya e, çalışıyor. E, i̇şte bu mekanizma e, merkezi bir sistemden transfer yapıyor. Oradaki yerel e, inisiyatiflerin e, merkezden tahsis edilen bu kaynakları merkezin kriterlerine göre e, yoksul kesimlere e, ödeme e, bulunuyorlar. İşte yani başbakanlığın e, yapmak istediği e, bu çalışmalar, projeler. Bu acaba e, yapılan bu ödemeler e, etkin bir şekilde mi? E, gerçekten e, üstü yoksulluk kategorisindeki e, insanlara mı gidiyor? Bu mekanizma doğru mu çalışıyor? E, bunu iyileştirmeye ve yoksullukla ilişkin, periyodik ödemeye ilişkin formülasyonlara eklenmesi gereken değişkenler ve parametreler neler olmalı, yeniler neler olmalı etkin daha önceki sisteminin etkinliğinin ölçülmesi gibi perspektiflerden hareketle bir iyileştirme projesi geliştirdi. Onu da sanıyorum bu önümüzdeki seçimler düşünerek de yaptı. Ayrıca genel olarak her yıl zaten kullanılan bir mekanizma bu. Normal olarak kullanılan bir mekanizma. Bunun daha etkin nasıl yapabilir üzerine çalışmalar içerisinde oldular ve oluyor mu devam ediyorlar. yani burada aksiyan gönderini ortaya çıkartmaya dönüp mesela yani mekanizmanın işleyişinde öyle şeyler var ki parayı gönderiliyor ama o para bankada kalıyor, kasada kalıyor, sahiplerine verilmiyor. Gerçekten bölgelere göre bir ayrım yapılıyor ama bu bölgelere göre yapılan ayrımda hane yani çeşitli başka kriterler eklenmek suretiyle yani gerçek yoksudu Bulma ve yoksullara ulaşabilmek için çeşitli formülasyonlar, uluslararası standartlar da e, göz önünde bulundurularak e, çeşitli e, kriterleri, geliştirilmiş kriterleri daha da nasıl iyileştirebiliriz e, diye bakmaya çalışan bir proje. Evet, Bunun bu bulmak bu kadar e, zor mudur? Yani böyle bir şeyi tespit etmek. <gülüyor> ya şimdi tabii e, birincisi... E, gerçekten baş, e, bunların e, envanterinin çıkarılması ve kriterler üzerinden e, tanımlanması e, için e, ciddi bir e, veri tabanına yani ihtiyacınız var e, bunları e, yani sadece görerek e, yapmanın yani mesela hatırlarsınız televizyon dağıttı bir vali ama elektrik yoktu falan gibi Evet Anlatabiliyorum yani. Ama e, evet yani bunları önlemek ama özel çok ayrıntılı bir rapor araştırma yapıp sonuçlarını yayınlamaya bağlı mı yoksa e, aslında e, aklın ve sağ duyunun gerektirdiği temel bir takım uluslararası norm ve kriterlere uymak yeterli olabilir diye de düşünebiliyor insan. E, tabii yani ikisi ne e, bir, bir mekanizma var ama bu mekanizma belli ki hükümet iktidar partisinin de şey yapmıyor. Bir de şeffaf hesap verilebilir, denetlenebilir olmaktan da mekanizmanın uzaklaştığı tespiti yapılıyor. Dolayısıyla bunu daha yeni bir yaklaşımla düzenleyebiliriz. Nasıl düzenleyebiliriz? Bunun için de ister istemez bir akademik performansla ve uluslararası deneyimlerden e, yararlanmak şey çıkmış e, yani çünkü bu tür fonların e, inisiyatife bağlı bir yanı da var inisiyatife bağlı yanı olmaktan çıkarılması da gerekiyor ne demek inisiyatife yani bağlı sonuçta ya, ya, o, oradaki yöneticilerin gözlemlerine ve tercihlerine de dayanıyor evet. o bağlamda söylüyorum zaten biliyorsunuz iktidar muhalefet çatışmalarında bizim bu o, kriterler üzerinden çok o, şey çıkar o, tartışma çıkar ee, bu mevcut yapının e, formüllerin parametrelerin e, iyileştirilmesine dönük bir çalışma e, başbakanlık tarafından yapıldı. Bu e, yani çok detine girersek e, çok teknik şeyler var. Evet, İçin yani. İçinden çıkmamız gerçekten e, işte eski sistemin içinde katılan parametreler e, neler, şeyler neler, şimdi neler. Ama e, tabii ki. E, bu şeyde mevcut yapıldı 1986 yılından beri devam eden ki Türkiye'de burada bir yardım bilgi bankası var ki en geniş veri tabanı da bu genel müdürlük içerisindeki illerden gelen bu il ve mer 900 küsür merkezden gelen bilgiler çerçevesinde bir veri tabanı var bundan en zengin veri tabanı Türkiye'de yoksullukla ve bu hususlarda ilişkin e, hali hazırda bu. Bir de TÜİK'in geliştirdiği şeyler var. E, bu çerçevede sanıyorum zaten Cumhuriyet Halk Partisi aile sigortası hesaplamasında e, buradan bu verilerden yararlanıyor. E, bütün mesele e, gerçekten Türkiye'de e, yoksul uluslararası ölçülerde Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin belirlediği sınırlar içerisinde <gülüyor> bu kesimin e, sadaka pozisyonundan çıkarılarak evet. e, durumunun düzeltilmesine ilişkin e, kaynaklar nasıl mobilize edilebilir ama tabii ki temel mesele yani e, iktidar partisinin işte yoksulluk e, formülü işte mekanizmanın geliştirmesi muhalefet partisinin ailesi göta sistemi e, gibi e, geliştirmeler içerisinde olmaları ee, tek başına yeterli bir şey değil. Aslında e, yani ekonomik büyümeyi e, yoksulluk üzerinden e, bakmak lazım. Yani onu e, gündeme getirmek lazım. Yani e, yoksul yanlısı büyüme e, diye bir kavram var. Yani e, ülkelerin e, gelişme ve büyüme şeyinde, yoksul kesimin gelirleri yoksul olmayan kesimin yedirlerine göre büyütebiliyorsan o zaman e, mesafeyi daraltabiliyorsan e, buna uygun e, yoksulları azaltan büyüme perspektifi üzerinden e, gidiyorsan ki bu Türkiye'de e, rastlanan bir şey değil de o liberal politika içerisinde rastlanılan bir bulgu değil yani genel olarak büyürsün ama yoksulla ...gelişmiş e, zengin arasındaki fark açılır... E, refah bir, bir biraz yüksek, bir, belli bir ölçü... ...o büyümeye bağlı olarak e, yükselir. İşte Esaf şey de, derler ya... ...atlara saman atarken serçeleri de biraz gelir falan... ...öyle bir benzetme de kullanıyorlar <gülüyor> bunun için. Evet. Masada da damlar. Damlar pozisyonda yani işte sonuçta... ...evet 1960'ların yoksul kesiminin tükettikleriyle... ...işte bugünün yoksul kesiminin tükettikleri arasında... ...ciddi farklar var... Tabii ki gelişme söz konusu ama bu e, cidden aradaki farkın açılarak geliştiği bir 30 yılı var Türkiye'de. E, bu çerçevede bakmak lazım yoksa yani şimdi sonuçta e, Türkiye 4 milyar dolar civarında hala hazırda bir şeyde bulunuyor. E, transfer yapıyor ve bu transferin 1 milyar doları nakit oluyor. E, kalanı işte değişik e, katkılar e, sunduyor, sağlıkla ilişkin katkılar, e, başka e, unsurlar devreye giriyor. Şimdi bu doğru yapılıyor. İktidar Partisi bunu tartışıyor. Muhalefet Partisi diyor ki ben işte e, sınırı koymuş 600 liranın e, altında bir gelir elde ediyorsun, sıfır elde ediyorsa 600 lira vereceğim. 400 elde ediyorsa gelir 200 lira ekleyeceğim. Ee, bu şekilde bir mekanizma e, getiriyorum aile sigortası kavramı, Asgari bir gelir e, katkısı. Bu aslında dünyada e, yani Türkiye'de olmayan dünyada bizim gibi ülkelerde son yıllarda Brezilya'da özellikle e, o gerçekleşti e, var olan bir sistem. E, bunun da e, toplam maliyeti e, 13 yer liraya ulaşıyor iktidar şey muhalefetin CHP'nin hesaplamalarına göre e, Cumhuriyet Hal yani tartışmada bugün gündemde bunu da bu kaynağı nereden bulacağım Çünkü bu tür işlerde gerçekten bir e, mekanizma menslüman geliştiriyorsanız e, onun kaynağını da ortaya e, koymak zorundasınız bir vaat olmanın ötesinde durmasını e, ve vücut bulmasını istiyorsanız gerçekleşmesini istiyorsunuz bunu da bizim yani bu tür durumda nereden yaparsınız? Ne dersiniz vergi alırsınız. Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi ne veriyor? Nasıl bir Hı. şey yapıyor? kadarıyla vergi yok da kaynak aktarımları var. Ee, başka kaynaklardan aktaracağım diyor ama bunu daha sarı bir şekilde şu anki tartışmada bizim siyasetler partisi diyor ki bu 13 milyar dediğin yöntem 13 milyar değil 24 milyardır. Ee, bunu da e, bulmak zordur Cuma Halk Partisi bu kalan diyor zaten 8 milyarlık kısmı benim bulmam lazım onu da ben değişik kaynaklardan e, aktararak bulacağım diyor işte bu geçenlerde e, Kılıçdaroğlu askeri harcamalardan da kesebiliriz gerekirse askeri gerekirse. harcamalardan da kesebiliriz harcamalardan da kesebiliriz demişti önemli bir açıklamaydı evet yani tabii bunlar e, gerçekleşebilmesi açısından e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, askeri vesayete karşı da e, bir duruşu sergilemesi lazım. Çünkü geçmişte pek çok örneği vardır. E, krizlerde askerlerin tavırları e, hiç böyle e, kısıntılarını kolay kolay e, bırakmazlar şu anda biliyorsunuz. İktidar Partisi de Sayıştay denetimi, Ombud'un puanlık meselesini. Yani askerler harcamalarında e, kısıntıya gitmeyi sevmezler. Vesayet rejimde odur zaten. E, siyasetin askeri harcamalara müdahalesini istemez. E, aynı zamanda denetlenmesini istemez. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kısıtlayacağım derken bunu da bir şeye dayandırması lazım. Nedir? işte Kıbrıs meselesi çözülecek. Askeri harcamalar azalacak. Yunanistan'la gerginlik azalacak. Ki askeri harcamalar azalacak. Kürt sorunu çözülecek. Değil mi? Evet. Yani o zaman sen bir Kürt'ü açıdığıma getirmen lazım. Yani askeri harcamaları kısıtlamaya ikna etmek için birincisi vesayet rejiminden çıkman için demokratikleşme ve sivilleşme adımlarını ortaya koyman lazım. Buralarda yokuz. Ana, muhalefet yok. E, Aynı zamanda Kıbrıs meselesinin çözümü ne? Mesela oradaki değil Türkiye, Kıbrıs'ta e, orada bizim neyimiz var? Kolordumuz var değil mi? Öyle bir şey. Büyük bir askeri gücümüz var. Evet. Onun ortadan kalkması çok ciddi bir tasarruftur. E, onun dışında işte askeri şeyin, personelin azaltılmasına ilişkin düzenli orada evlerinde 140 bin erat çalışıyor. Yani e, tamamen hizmet sektöründe çalışıyorlar ve bunun gibi bir şeyleri getiriyor musun programında programındaydı Allah kesebilirsin bunu ama bunu sadece biz askeri şeyleri yani Kürt meselesini çözümüne getir savaş dursun harcamalar dursun dünyaca mermi alınıyor top mermisi alınıyor işte e, bilim, bilimum silahlar bombalar alınıyor ona oluşkun bilimum tatbikatlar yapıldığında her tatbikat e, mıdır? Yani siz bunları yapabilmeniz için gerilimli hatlarınızı e, ortadan kaldıracak politikalarınızı ortaya koymanız gerekir. Değil mi? Evet gene de bu genel e, girişimi de e, po gayet pozitif bir şey olarak değerlendirmekte de mümkün. E, tabii yani evet. düşünsenize biz ana muhalefet partisi e, konuştuğu konulara bak yani. Evet. Genel başkanına, kumpas o ona o ona yani bir bir banalitenin hakim olduğu bir ortam yani inanılır gibi değil insan e, konuşmaktan sakınır oluyorsunuz. Yani bütün kartları iktidar partisine bırakan yani bir muhalefet partisi şunu e, yapsa bir kendinde sosyal demokrat. Ya biz darbelere karşıyız. Erbalyoz gibi bir durum söz konusuysa biz destekleriz dese. Kartı elinden alır en azından kart olur. Hayır ben Ergenekon'un avukatıyım deyince olmuyor. Dolayısıyla son dönemde derli toplu Türkiye'ye yani son ilgili... üyelik şartlarını soruyordu avukat. Evet Aynı değil mi? de üyelik şartlarını soruyorsun? Sonra gidiyorsun yani yok böyle bir yani diyecek e, pesbaye bir durum söz konusu. Yani bu aile sigortası e, meselesi bu ortamda işte e, ortaya bir şey koyuyorum ben Zaten çok uzunca süredir de görmediğim bir kesim, ihmal ettiğim bir kesim, bir sözüm olmadı. Ben neoliberal liberal politikalarının e, kuyruğuna takıldım, kimle anapta takıldım, kimle DYP ile takıldım, e, MHP ile takıldım. Sesimi çıkın Demirel hükümetlerinde e, hiçbir zaman bu tarafa bakmadım, daha sonraki hükümetlerde bakmadım. E, bu konularda e, yazmadım, çizmedim, proje geliştirmedim. Av güzel, bu anlamda yani o hoş bir oturuyorsunuz. Akademik bir grup bir şeyler hazırlıyor, tartışıyorsunuz, bunu bir e, metin haline getiriyorsunuz. Bu benim politikamdır. Medeni bir şey. Yani İklim Hanım'la konuşmaktan daha önemli. Değil mi? Evet, daha <gülüyor> yani, önemli. Evet. Yani, <gülüyor> dolayısıyla e, bu anlamda e, kendileri açısından önemli bir şey oldu. Artı e, bunun kaynaklarını doğruysa açıklaması lazım bir iktidar partisinin afaki olmasını önlemek istiyorsanız yapılabilirliğini görmek istiyorsunuz. Ama temelde mesele şu. Yani e, tür, bir günümüz e, demokrasilerinde ve kapitalist demokrasilerinde işte sosyal demokrat, sosyalist partileri iktidar performanslarında ya da muhalefet performanslarında anlamamızın yolu e, toplam kaynakları nasıl yönetecek ve vergileme rejimleriyle sağ evet, ve solu oraya geliyor. Süreyi bitir, mi? bitirmek <gülüyor> Bir değil. de tabii yoksula dayalı büyüme hikayesi. Ne diyor Cumhuriyet Yani işte bunu koysun sadece bunu değil. Ee, esas seçim halinde e, bu tür konular tabii o kadar egemen başka meseleler var ki e, konuşulmuyor. Gündeme getirmiş olmaktan dolayı iyi oldu. Evet. Peki çok teşekkürler. Hoşçakalın. yayınlar. İyi Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gazete Evet Açık Gazete'deyiz. Saat 9.37 ve şimdi Yeni Ufuklar programımız var. UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Türkiye İletişim Ofisi bizim için de hazırladı. bu programda Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum kapasitesi meselesi ve bunun geliştirilmesi konusunda bir programımız olacak. Faik Uyanık sunuyor Birleşmiş Milletler ortak programı yöneticisi Türkiye pardon Türkiye basın danışmanı.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 Duymamış olabilirsiniz. Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi başlıklı bir Birleşmiş Milletler programı var. Ortak program bu ve bu ortak programda iklim değişikliğine uyumun Türkiye'nin politikalarına, gündemine, hedeflerine entegre edilmesi amaçlanıyor. Peki bu doğrultuda neler yapılıyor? Bu işin parasal kaynağı nereden geliyor? Ortak programın yöneticisi Atilla Uras'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle isterseniz Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin <gülüyor> geliştirilmesi başlıklı. Bu Birleşmiş Milletler Ortak Programı'nın ortak program olma boyutunu açalım. Ve e, bunun bin yıl kalkınma hedeflerine ulaşma fonu tarafından da fonlandığını, finanse edildiğini biliyoruz. Bu boyutunu anlatarak, geri planını anlatarak başlayalım. Evet, aslında bu bir projenin ötesinde bir ortak program. E, burada tüm aslında dünyada e, denenen Birleşmiş Milletler'in tek bir... E, Kurum olarak hareket etmesinin bir tür denemesinin yapıldığı bir program diyebiliriz. Bizim programımızda dört tane Birleşmiş Milletler Kuruluşu var. Aynı doğrultuda çalışan. Hangi Birleşmiş Milletler Kuruluşu? En başta tabii Birleşmiş Milletler'in kalkıma programı ama onun yanında çevre programı UNEP, Sınav Kalkınma Örgütü UNIDO ve Gıda ve Tarım Örgütü da birlikte çalışıyor. Bu örgütlerin Türkiye'deki ofisleri bir araya gelerek bu programa ortak olarak katkıda bulunuyorlar. Ve aynı zamanda elbette sizin başka ortaklarınız da var değil mi bu programı yürütüyorlar? Tabii tabii ki. Çünkü Birleşmiş Milletler her zaman kamu kurumlarıyla birlikte çalışır. Ee, ülkenin ihtiyacını e, ve e, uluslararası anlaşmalara özellikle ulaşma yolundaki taahhütlerini e, o doğrultudaki çalışmalara yardım etmek üzere çalışırlar. O yüzden sadece bu uygulayıcı ortakları Birleşmiş Milletler Kuruluşları'na değil de bakanlıkları da bu grubun içine katmalıyız. Öncelikle Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de iklim değişikliği konularının odak noktası. Ama Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı olmadan, Sanayi Ticaret Bakanlığı olmadan büyük resmi tamamlamak imkansız. Tabii tümünün ötesinde bir de devlet planlama teşkilatı bizim programımızın önemli ortaklarından. Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, e, üniversiteler ve diğer ortaklarla birlikte bu çalışmayı yürütüyorsunuz. Ona geliriz ama isterseniz öncelikle Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi dedik programın ismini tanımlarken. Türkiye'de iklim değişikliği var mı? Türkiye'yi iklim değişikliği nasıl etkiliyor? Bunun da isterseniz devam edelim. Evet aslında bu var mı sorusu hep karşımıza çıkıyor. Aslında iklim değişikliğini şöyle tanımlayabiliriz. İklim hep değişiyor, hep değişti, hep değişecek. Ama ortada bir insan etkisi var artık. Yani bu bildiğimiz iklimdeki döngüleri son dönemlerde insan oldukça hızlandırdı. Küresel ölçekte baktığımızda aslında... Gerçekten kırılgan küçücük bir kabukta yaşıyoruz bu gezegende ve onu tüketmek için insanoğlu her şeyi yaparken üstüne bir de iklim değişikliği gelmeye başladı. Ta e, bu sanayi devrimine dayanan insanoğlunun fosil yakıtları fazla kullanmasıyla başlayan süreçte Artık dünyada, dünyadaki iklimi yaşanır hale getiren güneş ışınları e, geri kaçamıyor atmosferden. İçeride kalınca aynen bir seraya girdiğinizde nasıl bir nemli sıcak bir hava yüzünüze çarparsa artık dünyada o hale doğru geliyor. O yüzden ortada bir iklim değişikliği var. Zaten bunu hepimizde yaşıyoruz. 2007-2008'deki kuraklıktan tutun da e, hiç olmayan yerlerdeki seller, aşırı sıcaklar, aşırı yağmurlar. Karın az olması, bazı yerde çok olması, bütün bunlar bir arada bazı şeylerin değiştiğini gösteriyor. Bunlar da sonuçları aslında tabii bu ki, değişimin. Tabii ki. Elbette sadece Türkiye'deki faktörlerin etkilediği belki söylenemez. Türkiye'deki iklim değişikliği etkilerini. Ama Türkiye'de acaba iklim değişikliklerini tetikleyen unsurlar, değişimler ne oldu son döneme baktığınızda? Tabii baktığımızda biz gelişen bir ülkeyiz. Gelişirken de belli bedeller var ödenen. Zaten baktığımızda hep kalkınma çabaları Pek çok çevresel sorunu yanında getiriyor. O yüzden iklim değişikliği de aslında bir kalkınma problemi. Sadece çevreyi etkilemiyor sosyal... Ee, olguları, sosyoekonomik hayatı, ülkelerin ekonomilerinin kalkınma çabalarını etkileyen bir süreç. Ee, Türkiye'nin burada tabii ki rolü var çünkü biz kalkınma için e, sanayimizi geliştirmek zorundayız, tarım yapmak zorundayız, enerji üretmek zorundayız. Bütün bunların da bütün diğer ülkelerde olduğu gibi sera gazlarının artışına bir etkisi var. Yani bizim de pastada bir payımız var ama etkilenme olarak baktığımızda e, uluslararası bir e, bilim, Kurulu olan IPCC dediğimiz e, ve sürekli olarak teknik raporlar yayınlayan kuruluş dünyada en çok etkilenecek bölgeleri tanımlarken Akdeniz bölgesini dünyada e, en çok etkilenecek bölgelerin üstünde bir yere koyuyor. En sıralamada en yukarıda ve Türkiye'nin de çok büyük bir bölümü bu Akdeniz bölgesinin içerisinde kalıyor Akdeniz Havzası'nın. Yani biz ciddi derecede etkilenecek ülkeler arasındayız. Karbondioksit salımı iklim <gülüyor> değişikliğinin birinci nedeni olarak tanımlı. Bunun dışında var mı acaba? Bunu tetikleyen nedenler. Tabii ki başka sera gazları da var. Yani Bunun yanında karbondioksit kadar etkisi olmayan başka gazlar da salınıyor. Özellikle e, sanayi e, faaliyetleri içerisinde. E, tabii bütün bunların yanında doğal döngüler de var. Dünyanın e, açısı, güneşe yaklaşması, yörüngesindeki sapmalar ama bütün bunlar bir araya geldi. Yani Bu dönemsel insan etkisiyle... etkiler de olabilir tabii. ama bunun yanı sıra insan, insan kaynaklı Tabii Asıl olay insan konusu. kaynaklı. Ama Türkiye'de mesela, Türkiye'de artan karbondioksit salımı... Başka bir ülkedeki iklim değişikliğini tetikleyebilir mi? Veya başka bir yerdeki herhangi bir değişim Türkiye'deki iklim değişikliğini nasıl etkiler? Buna da bakma olanağı var mı acaba? Tabii yani rüzgarlar, kuşlar, akıntılar sınırları tanımıyor. Bunlar sınırlar ötesinde ceryan ediyor. Dünyada insanoğlu olmasa da aslında çeşitli döngüler devam ediyor. İklim de değişecekti. Buzul çağları gelecek. Belki kitlesel yok oluşlar olacak. Ama şimdi ortada bir insan faktörü var tabii ki. Bizim yaptığımız Diyelim ki kötü e, davranışlar e, başka yerleri etkilediği gibi başka ülkelerdeki e, özellikle şu anda gelişmesini tamamlamış. Gelişmiş ülkelerdeki eskiden e, yapılmış olan e, aşırı fosil yakıt kullanımları örneğin e, şu anda küresel problemi yaratıyor. Zaten baktığımızda biz şu anda bütün karbonhidrat salımlarımızı durdursak bile onlarca yıl, İklim değişikliğinin etkileri devam edecek. Bu yüzden de biz azaltımın yanında uyumdan bahsediyoruz. Bu da aslında bir anlamda şunun altını çiziyor. Küresel bir eylemin ne kadar gerekli olduğunu ülke bazlı değil bir küresel ortaklığın bu anlamda oluşturulup küresel olarak hareket edilmesinin önemi. Ve i̇şte Bu bağlamda Türkiye'de yapılanlara geçelim. Hı -hı. Türkiye'de bu anlamda acaba neler yapılıyor? İklim değişikliğine uyum işin bir tarafı herhalde bir de iklim değişikliğinin önlenmesi veya nasıl tanıyorsanız azaltılması. Hı -hı. Bu alanda neler yapıyor acaba Türkiye'de? Tabii paralel gidiyor ikisi de azaltımda uyumda. Yani uluslararası çabalarınızı yerel etkinliklerle desteklemek zorundasınız. Türkiye özellikle son iki yıldır uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde çok aktif rol almaya başladı. Ee, özellikle Kyoto protokolüne 2009'da taraf olduktan sonra bu süreç çok daha hızlandı. Ve uluslararası süreçlerde aktif rol alıyor. Fakat diğer yanda dediğim gibi biz... İklim değişikliğinin etkilerini onlarca yıl hissedeceğiz. Ee, küresel çabalar ne olursa olsun. O Şu yüzden, anda dursa bile. Tabii dursa kalpleri, bile. O yüzden yerelde pek çok şey yapmak lazım. Yani biz kalkınma planlarımızı, gelişme planlarımızı, iklim değişikliğini bir parametre olarak kullanarak tekrar gözden geçirmek zorundayız. Bunda da yerel ölçekteki çabalardan yine ulusal çabalara kadar pek çok eylem gerekiyor. Bu bağlamda acaba Birleşmiş Milletler Ortak Programı Türk hükümetiyle ile birlikte nasıl ortak çabalarda bulundu şu ana kadar? Ve yürüttüğünüz diğer projelerden de bahsetmemiz gerekirse neler var şu anda? Tabii ki şimdi bizim bu ortak program içerisinde özellikle uyumla alakalı pek çok çalışma yürüyor ve bunu 3 farklı ayakta aslında gruplayabiliyoruz. Bir tanesi politika düzeyindeki çalışmalar yani ilgili kamu kurumlarıyla Türkiye'nin bir iklim değişikliği uyum stratejisini geliştirmeye çalışıyoruz. Taslağına ulaşmak üzereyiz. Bir ay içerisinde bu taslak elimizde olacak. 2011 yılı içinde böyle bir Tabii. strateji oluşmuş olacak. Oluşmuş bu olacak. Bu stratejiye ulaşmış olacağız. Ne sağlayacak bu strateji? Bu strateji bizim aslında yol haritamızı çizecek. Yani o yol haritası üzerinde e, her yerde farklı eylemler yapmak lazım. Ülke çapında bir eylem planı kolay değil. Aynı havza içerisinde bile, aynı ilin sınırları içerisinde bile iklimin etkileri farklı. Bir yandan nedenlere, bir yandan sonuçlara odaklanan tabii, bir tabii, tabii ki, Tabii ki. O strateji aslında ana hatları belirleyecek. Daha sonra farklı boyutlarda, nehir havzası boyutu olabilir, tarım havzası boyutu olabilir, il boyutu olabilir. Eylem planlarını hayata geçirip, ilgili finansal kaynakları da sağlayarak, Harekete geçmek gerek. Son olarak şunu da vurgulamak iyi olabilir. Bin yıl kalkım hedeflerine ulaşma fonu tarafından desteklenen bir program. Bu ortak program ve bunun finansmanı da nereden size Evet İspanyol hükümetinin küresel ölçekte aslında UNDP'ye sağladığı bir fondu. Bin yıl kalkım hedeflerine Tamamın, ulaşma fonu. bu fondan mı karşılanıyor Evet acaba? bizim programın tamamı bu fondan karşılanıyor. Tabii ki bazı aynı katkılar sağlandı gerek hibe programında gerekse kamu kurumlarıyla birlikte çalışmalarımızda. Çünkü sadece tek bir kaynak yeterli değil bu topyekun bir mücadele ve asıl bizim isteğimiz, beklentimiz bu ülkenin kendi kaynaklarının devreye girmesi ve bu çabaların bu ülkenin öz kaynaklarıyla devam edebilmesi. Çok teşekkürler katıldığınız için isteyenler iklim MDGF sayfasından sizin ayrıntılarınıza da ulaşabilirler bu çalışmalara. Ee, nasıl katkıda bulunulabileceği konusunda ee, Atile Uras Birleşmiş Milletler'in Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum kapasitesini geliştirmesi ortak programının yöneticisi konuğumuzdu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi'nde hazırladığı Yeni Ufuklar Programının böylece sonuna geldik. Bu programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İlef Stüdyosunda hazırladık. Programımıza FM frekansında ve internette Açık Radyodan podcast formatında iTunes üzerinden UNDP.org.tr adresinden ayrıca görüntülü olarak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 10-12 dakikalık bir süremiz kaldı açık gazetede. Haftanın ilk açık gazetesi çok yoğun haberlerle dolu. Özellikle de Japonya'dan her an daha büyük hafzalayı, aklı hafzalayı, hayal gücünü aşabilecek şeyler gelmiş de muhtemel. Yani bunu bir şey olarak felaket tellallığı olarak değil ama karşı karşıya bulunduğumuz şeyin büyüklüğünü ...bir kez daha gösterebilmek için yani... ...umadan ulus devletinin... ...bütün temellerinden sarsıldığı... ...bir olayla da karşı karşıya... ...olabiliriz yani öyle... ...kolay atlatabilecek bir şey değil... ...bence e, büyük ölçüde... ...haberler... E, ...de örtbas ediyor ...üstünden fazla... ...derinlemesine gidilmediği gibi de bir his var... ...mesela... ...The Times gazetesi galiba yazmıştı gördüm demin... ...yani... E, Bugüne kadar hem tsunamiye hem de depreme bunca hazırlıklı olan bir ülkede böylesine büyük bir yıkım gelince artık hangisine güvenebiliriz, ne yapabiliriz diyorlar. Depremin maliyeti mesela 30 milyar doları bulabilir diye bir şey var. Capital Economics'ten bir haber bu ama... Onun çok daha ötesinde 50 milyar dolardan bahseden bir haberi zaten daha cuma akşamına doğru görme fırsatımız olmuştu. Bence çok çok daha yüksek şeylerden bahsetmemiz mümkün olacak. Japonya'daki fabrikalarda üretim çok büyük ölçüde durdurulmuş durumda ve ne zaman başlanacağı konusunda da bu tür da tabii biraz baştan temkinli yaklaşmak lazım kime göre neye göre demek evet. lazım değil mi yani bunu hani bazı şeylerin değeri bu kadar kolay belirlenebiliyor mu işte ben tehlikeli görüyorum iklim konusunda da mesela böyle işte iklim değişikliğinin maliyeti şu kadar ya yani birisi için maliyeti karşılanamaz olan başkası için karşılanabilir değerlendirilebilir bu mantık içinde öyle bir şey yok yani o yüzden. Aynen öyle. Ben de aynı kanındayım. Yani bir de bir mesela şöyle BBC TÜ Türkçe'den bir haber var. İşte ekonomistler deprem ve tsunami'nin Japonya ekonomisi üzerinde derin bir etkisi olabileceğini söylüyorlarmış. Ama zararın Kobe depremi kadar büyük olmayacağını da ekliyorlar. Nereden nasıl söyleyebiliyorlar böyle bir şey? Akıl almaz bir şey yani 95'teki. Ve ondan sonra da şey hesabı yapıyor. Yani sadece şu hesabı yapmak bile insanı e, hakikaten öfkelendiriyor. Yani Kobe depreminde 6400 kişi ölmüş ve 300 bin aşkın kişi de evsiz kalmıştı. Şimdi ya yani milyonlarca insanın evsiz kalmasından maada, bütün üretimin durmasından. Onlarca yıl hatta belki on binlerce yıl eğer daha ileri giderse radyoaktif Ne aşamada onu da bilmiyoruz gerçi. bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. topraklardan bahsediyoruz. Hani e, öyle maliyet hesabı yapmak çok kolay değil burada işte şu kadar milyar dolar falan ya bütün o şimdi toprakları zehirlenen mahvolan to toksik bir çorba içinde giden topraklarda çeltik nasıl yetiştirilecek filan ya da işte burada ve hangi yardımla olacak belli değil. Evet yani nükleer enerjinin kaderi Japonya'da belirlenecek denmiş ama yani teknolojide dünya lideri. Peki Japonlar bile felaketten etkilenmeyecek reaktörler yapamıyorsa kim yapabilir ki demiş Times. Bu da saçma sapan bir soru bence. Aslında böyle bir şey de yoktu zaten. Özgür Gürbüz de Yeşil Gazete'de nükleer Rönesans masalının sonu geldi. Yani bakan Taner Yıldız'ın bütün bu olup bitene rağmen Japonya depreminden çıkarılacak sonuçlar var demesi bu vahim olaydan çıkarılacak tek sonucun bu nükleer sevdadan derhal vazgeçilmesi olduğunu da belirtmiş Özgür Gürbüz de haklı olarak yani, Türkiye'deki milyonlarca insanın hayatını içe sayan bir plana önderlik ettiği için özür dileyip görevini bırakması gerekir demiş bakanında sorumlu ve onurlu bir davranış kanımca bunu gerektir diyor. Ama bizimki üçüncü nesil olacak. Evet o üçüncü nesil saçmalığını da duydum evet bu böyle. Yani mesela şeyde öylesine çarpıtıyorlar ki bence hem Japonya'daki medya şeyleri hem de e, dünyadaki diğer medya organları. Medya gelmeden daha hükümet katında bir çarpıtılıyor zaten. Tabii hı? tabii. Zaten o alışılmış bir şey. Medya çarpan medya, etkisi yaratıyor. Aynen. Ve şunu mesela söylüyorlar işte erime olsa bile mesela pek çok yerde rastladığımız bu hafta sonundan beri şeylerde haberlerden biri Erime olsa bile o kadar büyük etkisi olmayacak. Çünkü işte e, temel majör bir felaket olmaz. Çünkü su e, hafif su reaktörleri patlamaz çok ısınırsa bile. Alakası yok halbuki bu verilerle elimizde. Mesela e, Chatham House'tan Walt Patterson'da şey demiş bu e, bayağı Çernobil gibi gidiyor diye daha bu Cumartesi gününün haberinden bahsediyoruz. Şimdi onun üzerine iki patlama daha oldu bu haberin üzerine ve devam ediyoruz. Yani çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Şimdilik Japonya'yı burada bırakalım. Maalesef bırakmak durumundayız ama çok ağır bir durum. Ve elimizde birkaç haber daha var. Orta Doğu'da son derece e, bu tabi ayaklanma kalkışma devrim bunların dışında da e, son derece önemli bir gelişme oldu. E, İsrail'in e, Batı Şeria'da yapmış olduğu e, bu yasa dışı yerleşimler bir e, Filistinli olduğu söylenen e, bir kişi tarafından bir saldırı yapıldı ve üç çocuk 5 e, kişinin bıçaklar, bir ailenin abi. evet bıçaklanarak öldürülmesi gibi acı bir olay yaşandı. Bundan sonra ee, İsrail'in tepkisi şu şekilde e, yasa dışı yerleşimleri daha da fazla arttıracakmış yeni yerleşimlere lisans veriyor. Buna karşılık evet bu da söylenecek fazla bir şey yok. Tamamen bu yorumsuz olarak geçelim bunu. Da iki korkunç olay. Hellerle fela ilgili bir felaket haberi daha var onu da vermek zorundayız. Brezilya'nın güneyinde 4 gündür etkili olan şiddetli yağışlar yüzünden. 20 binden fazla insan tahliye edilmesi söz konusu toprak kaymaları, heyelanlar ve elektrik kesintileriyle boğuşuyor bölgede. 11 kişi ölmüş yani şaka gibi geliyor ama bütün bu hengame arasında öyle. Şey de söyledik değil mi e, haber olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley'in. ...Wikileaks belgelerini sızdırmakla suçlanan bir askeri üste bir senedir tutuklu olan... ...Amerikalı asker Bradley Manning'e yapılan muameleyi eleştiren sözler sarf etmişti. Bir soru sorulmuştu. Amerikalı askerlere yap askere yapılan muameleyi aptalca olarak nitelendirmişti. Evet, e, saçma, ters, etki yapıcı ve aptalca olarak değerlendirmiş... ...yapılan muameleyi ama yine de doğru yerde bulunduğunu düşündüğünü söylemiş. Bu onun doğru yerde kalmasını sağlamadı yalnız. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü istifa etmek zorunda kaldı. Konuyla ilgili olarak Obama'ya sormuşlar, Barack Obama'ya, ABD Başkanı. Ne söylemiş, doğruyu mu söylemiş? Yok, Manning'in Manning e, ilişkin yapılan bu kötü muamele iddialarıyla daha doğrusu ilgili... O da şöyle demiş. Ben Pentagon'a sordum böyle bir şey olmadığını söylediler demiş. Kuzuyu kurda sormuş yani. Kendisi kuzu ama değil mi? Obama'nın kendisi de bir kuzu. Ee, evet. Ben iyi bir çobanım. Diyordu Bush. Daha önceki başkanlardan. Ama o biraz böyle şey kitab Mukaddes'e falan atıfta bulunarak öyle şeyler evet. yapıyordu. Bu da bulunsun. Tamam oldu. Bu arada da Cumhuriyetçi Parti'nin ağır taarruzu devam ediyor ama yüz binleri bulmuş durumda Wisconsin'daki şey ve direnecek gibi görülüyor. Hiç korku yok. E vaziyetleri filan da e, duyulmuyor. Önce on kişi sonra yüzler sonra binler sonra on binler şimdi de yüz binler den bahsediyor. Her kesimden her dini inançtan her politikadan ideolojiden ve her aslında meslek dalından insanlar Capital Square e, e, dolmuş vaziyetteler geçen ay boyunca ve devam ediyorlar. Bu e, Baya ilginç bir gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nde görülüyor. Şeyde kendi bir Fak News diye bir blog açtı. f News diye yazılıyor. Keith Olberman orada harika bir yazı yazıyor. Fox Haberi. Fox Haber atıf yapıyor. Evet, gönderme. <gülüyor> Fak News. Su Suicide of the Republican Party, yani Cumhuriyetçi Parti'nin intiharı diye bir yazı yazdı. E, çok, e, yani sadece açık bir çıplak kuvvetle el koyma işçilerin haklarına e, diyor şirketlerin e, adına e, örgütlü emekçilerden, ister özel ister ...kamu çalışanları olsun... ...ondan çalınıyor... ...fakat bu geri tepecektir... ...ve bir yıl içinde... ...geri çağırma mekanizması işleyecektir... ...ve bitecektir işi... ...arkasında da kok biraderler var... ...tabii onun... ...onunla da ilgili bir kelime oyunu yapmışlar... ...ama onu söylemeyeceğim... ...artık böyle bir şey... Ee, ...bu arada... ...depremle ilişkin... E, Japonya'daki depremle ilişkin... Değerlendirmeler devam ederken Türkiye'de de işte Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Japonlar yapıyorsa biz daha iyisini yaparız. Buna herkes inansın şeklinde ilginç bir açıklama yapmış. Neyi yapıyorsa? Ben de anlamadım. Depremi mi? Neyi? Yani binalardan mı bahsediyor? Anlamadım tam olarak. Ne? Kim dedin? Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir. Onu uzun süredir yani sesini duymamıştık... Tanımıyoruz onu. İyi ama iyi bir açıklama bu tabii. Sahne çalmış. Hı? Sahne Anladım. çalmış. Evet. Sahneye çıkmış yani. O da olabilir. Evet. Eğlence sektörünün bir parçası olarak herhalde. Şevron'un ıı, geçtiğimiz günlerde Ekvador'da ıı, çok ciddi 9,5 milyar dolarlık bir ıı, ceza verilen Şevron'un ıı, İptal temize götüreceği konuyu. Yürütmeyi durdurma kararı yapılmış. almıştı ama şeydi. ABD mahkemesinde yürütmeyi durdurmaya karar aldı. Şimdi Chevron uluslararası her türlü mahkeme ve ABD mahkemelerinde kararı temiz edeceğini söylemiş. Bu arada bu gibi şeyler benim bildiğim kadarıyla uluslararası mahkemesi var mı bu? ticaret şirketlerin yaptığı usulsüzlük veya verdiği zararların değerlendirildiği. Galiba Dünya Bankası'nın alt Hadi komiteleri yani, falan var mı? Bir şey çıkmıyor oradan da. Dünya Ticaret Örgütü'nün bünyesinde var mı öyle çalışan bilmiyorum ben de. Bakmamız yani lazım. Dünya Ticaret Örgütü'nün ülkeler arasındaki uzlaşmazlıkları giderici bir şey var. Mekanizması var ama o ayrı. Şirketler için bildiğim kadarıyla dediğim gibi Dünya Bankası'nın mı? Ben de bilmiyorum. Öyle, öyle bir şeyler. Yani şeyi. Evet. Evet, peki. Bitirebiliyoruz artık herhalde. Bitirmemiz de gerekiyor yani. Daha haber çok isterseniz devam edelim. Mesela Kıbrıs'taki görüşmelerle ilgili. Söyle bakalım neymiş o. Bunu da söyleyeyim. Bu da şeyden dolayı yani e, şey hiçbir yerde değişmiyor. Böyle belli bir bakış açısı artık e, milliyetçilik ve vesaire her yerde aynı. Birleştirici bir unsur olarak aslında görülebilir. Kıbrıs'ta e, Hristofyas'ın bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Adanın tekrar birleşmesi için müzakereler yürütülüyor artık. Böyle 170. görüşme falan herhalde bilmiyorum. Kaçıncı tur olduğunu. Derviş Eroğlu ve Dimitris Hristofyas arasında yapılan görüşmede e, Hristofyas şey talebini getirmiş. E, adanın olur da tekrar birleşmesi halinde Türk nüfusun oranının dörtte bir oranında sabitlenmesi. Bunun böyle yazılması. Yapılabilir mi böyle bir şey? Yapan oldu daha önce. Böyle bir bıyıklı falan bir abi vardı. <gülüyor> Badem bıyıklı. Evet. Artık bilmiyorum. Evet 12 Haziran'daki milletvekili genel seçimleri için sürecin de bugün başladığını hatırlatalım. Seçmen listeleri muhtarlıklarda cuma günü askıya çıkarılıyor ve yaklaşık 2 hafta boyunca askıda kalacak o herkesin kontrol etmesi vatandaşlık şeyi. gereği. Evet, Zaman Gazetesi de onu birinci sayfasında çok güzel bir şekilde vermişti. Ee, Kılıçdaroğlu'nun durumuna düşmeyin şeklinde bir e, işte şey, vuruş gerçekleştirmiş böyle. Evet yorumlu bir haber. Yorumlu var. bir haber vermiş. Bitirelim. Üçüncü Bugünün, bu haftanın şeyi olarak Lullaby of Birdland çalacağız size. Quincy Jones orkestrasından. Quincy Delight Jones Jr. adı 1933'te bugün doğmuştu. Amerikalı müzisyen, orkestra şefi, prodüktör, aranjör, film müzikleri yapımcısı, televizyon prodüktörü ve trompetçi. Müthiş bir kariyeri var. Onun doğum gününde de pek çok... Grammy ödülü de var ve Michael Jackson'ın da Thriller albümünü de yapan kişi olarak da çok iyi biliniyor hatırlatılıyor. Ayrıca da We Are The World adlı oyununu, yardım şarkısını da örgütleyen prodüksiyonunu yapan kişi Quincy Jones Quincy Jones'a bir günaydın demek için Lullaby of Birdland bir jazz standartını çalıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkaste.